Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nesta'înuhu. Ve nauzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihi Allah fe lâ ve men yudlil fe lâ Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la şerîke lah. ve neşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh ama بعد fiahi بعد Allah itta kul Allah ve atiyo inna Allah ma al-lazin itta ku ve lazin hou muhsinoun. Kâl Allahü Teâlâ azza ve jel fi kitabihi al-karîm. Awwu bilâhi itta min ve Sümüküle min küllü semerat, fesleki sübile Rabbik zülüle. Yakrucu min butonuha şarabun muhtelif elvanu, fihi şifaun lil nas. İnna fi zelika, la aya tan lıqamiy tefkerun. Sadakallahul azhiim. Nakil Suresi 68 ve 69. Ayetlerde, Cana Buhak mal olarak şöyle buyuruyor. Rabbin Bal arasına şöyle vahyetti, yani ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, yani kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden yi de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda Düşünen bir toplum için ayet, ibret vardır, buyruluyor. Hadis-i şerifte de mal olarak mümin bal arasına benzer, temiz olan şeyleri yer, temiz olan şeyler ortaya koyar, temiz yerlere konar ve konduğu yeri de ne kırar ne de incitir. Düştüğünde ise kırılmaz, bozulmaz, buyruluyor. Ahmet İbni Hanbel'in hakim ve bey rivayet ettiği hadiste başka ayetle konuma giriş yapayım. Estağhuzubillah. Senureyhim ayatina fil aafaqi ve fi anfusihim hatta yatabaina lehum ennehu'l hak. E ve lem rabbike ennehu, ennehu ala kulli şey'in şehid. Sadakallahu'l Ayetlerimizi yani varlığımızın, birliğimizin delillerini ufuklarda yani kainatta ve onların nefislerinde yani kendi içlerinde Onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? buyruluyor Fussilet Suresi 53. ayette. Dolayısıyla bu ayetten de yola çıkarak, Kur'an'da yine belirtilen ayetlerden yola çıkarak okunması gereken üç çeşit ayet vardır. Yani Allah'ın gönderdiği okumamız için üç kitap vardır. Birisi Vahi adlı, Kur'an adlı kitap. İkincisi insan adlı e, kitap, ayetler topluluğu. Üçüncüsü de kainat adlı. Dışımızdaki Allah'ın ayetlerinin yazıldığı, işaretlerinin bulunduğu, e, okunması gereken ayetler. İşte insanoğlu e, Rabbinin gösterdiği yoldan giderek bu üç kitabı birbirleriyle tefsir ederek okuması gerekiyor. Maalesef Müslümanlar Kur'an'ı bile doğru dürüst okumamışlar. İnsan ve kainat adlı kitabı hiç okumamışlar. Batıllar insanı ve kainatı okumaya çalışmışlar ama Kur'an'ı okumadıklarından, onunla tefsirini yapmadıklarından kainat ve insan hakkındaki buluşlarını daha çok yeryüzünü fesada uğratacak şekilde, insanlara faydası olsa bile zararlarının daha çok olacağı teknolojik aygıtlarla, silahlarla, bombalarla Doldurmuşlar. İşte biz bugün kainat ayetlerinden bir ayeti, arıyı okumaya çalışacağız. Arı adlı kitabı okumaya gayret edeceğiz. Arı vahye muhatap olduğu için az önce okudum, biz ona vahyettik ki deniliyor. İlham dediğimiz şekilde, zaten hayvanların hem, hemen hepsi Allah'ın takdir ettiği şekilde adına bugün batı tarzında ifadelendirirken içgüdü dediğimiz bir şekilde sevki tabi'i dediğimiz Allah'ın sevk etmesi, yönlendirmesiyle kendilerine lazım olacak şeyleri bilirler, bulurlar, yaparlar, ederler. İşte arı da Allah'ın yönlendirmesiyle, vahyetmesiyle ne yapar? Çok güzel ürün verir, bal verir. Vahye muhatap olan, kişi de e, onun ürettiği bal gibi lezzetli gıdalar olur. Nasıl balın insanlara şifası varsa insanların da ürettikleri eğer vahyin istikametinde ise ürettikleri insanlara faydalı olacaktır. Rahmet ve şifaya vesile olacaktır. İnsanlara faydalı olan vahiy ürünü aynı zamanda insanın fıtratına uygundur. İnsana güzel tat ve lezzet verir. İnsan da vahye muhatap olsa, görün o zaman siz tadı, lezzeti ve şifayı. Devlet vahye uygun bir devlet olmuş olsa, ürettikleri ne kadar güzel olur, şikayetler son bulur, arıdan bile bunu rahatlıkla anlayabiliriz. Arıların kurduğu devlette hiç anarşiye, fesada, kavgaya yer olmaz. ile bağlantısı olan arı gibi insan da çalışır eğer vahiyle, muhatap olursa, vahiyle bağlantısı olan arı gibi cömert olur. Paylaşır ürettiklerini, dağıtır eme emeğiyle kazandıklarını. Arı gibi cemaat çalışması ve birbirleriyle gö görev dağılımı ve işbirliği yapar. Arı gibi düzen ve disiplinden ayrılmaz. Bilirsiniz, çalışkan iki böcek vardır. Örnek gösterilen biri karınca, biri arı. Karınca, Arı gibi o da çalışır. Ama sadece kendisine çalışır. Biriktirdiklerini, taşıdıklarını başkalarına hiçbir şekilde vermez. Başkalarıyla paylaşmaz. Hep kendisi için biriktirir. O yüzden karıncalar ayaklar altında ezilmeye mahkumdur. Yeraltında karanlıklar içerisinde yerdelen diyebileceğimiz gökdelenlere nispet yerlerde, belki çamurlar içinde yaşarlar. İkinci çalışkan böcek arıdır. O da çalışır, o da bir şeyler üretir ama sadece kendisi için değil, kendisine lazım olacağından çok daha fazlasını ve cömertçe vermek üzere, insanlara ikram etmek üzere hem de güzel bir ürün üretir. Cömerttir arı. O yüzden yer altında değil, ayaklar altında ezilmeye değil, başlar üstünde dolaşmaya aday olmuştur ve insanlar kendi elleriyle araya saray yaparlar, yani kovan dediğimiz ona güzel evler yaparlar. Cömertliğinin karşılığını dünyada da bu şekilde görür. O yüzden biz karıncayı değil de arıyı örnek almalıyız. Kur'an da özellikle arıya vahyedildiğini belirtir. İnsanlar hangi okullarda eğitim alırsa alsın, hangi kimya tahsilini yaparsa yapsın, nasıl fabrika kurarlarsa kursun, arının yaptığı balın bir benzerini icat edemezler. Teknolojide ne kadar ilerlerse ilerlesinler, anne sütünün bir benzerini yapamadıkları gibi, bir yumurta icat edemedikleri gibi bir bal da meydana getiremezler. İnsanın yapamadığını arı nasıl yapıyor? Hangi eğitimden geçti? Bir çiçekten bal yapmayı nasıl öğrendi ve nasıl uygulay uygulayabildi? İşte bunu arının vahiyle bunları aldığını öğrendiğini ayetten rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bal arılarının hayatı ve başardıkları işler, Allah'ın yarattığı mahlukatta sergilediği mucizelerden sadece biridir. Gerçekten de bu küçücük canlıların fevkalade özellikleri var. Arılar on binlerce arıdan oluşan koloniler halinde yaşarlar. Bu kadar kalabalık olmalarına rağmen, Kovandaki arıların her biri kendine düşen vazifeyi mükemmel bir surette yapar. Arıların arasındaki kusursuz iş bölümü ve disiplin sayesinde kovandaki işler aksamı olmadan ve hiçbir kargaşa çıkmadan yerine getirilir. Üç kişi anlaşamayan, üç kişiyle bile anlaşamayan Müslümanlar arıdan ibret almazlar. Cemaat çalışması nasıl oluyor? Bir liderin etrafında nasıl kenetleniliyor? Hiç olmazsa arıya baksınlar da öğrensinler demek durumundayız. Bir arı kolonisinde sadece bir kraliçe arı vardır. Bütün yavruların annesidir o aynı zamanda. Yani anaların yönetimi vardır kovanda. Kraliçe arı işçi arılar tarafından bal mumu ile hazırlanan hücreleri tek tek kontrol eder. Temiz ve uygun ise yumurtasını bırakır. Kraliçe arının tek işi bu değildir. Aynı zamanda vücudundan salgıladığı kokuyla işçi arıları birlik içinde yönetir. Allahüzzülcelal, kraliçe arıyı on binlerce işçi arıyı yönetecek şekilde donanımlı yaratmıştır. Bilim adamlarının tespit ettiğine göre işte bu ana arının vücudunda radara benzeyen bir sistem vardır. Bu sistem sayesinde kraliçe arı kovandaki bütün arıların titreşimlerini hisseder, ve ne yaptıklarından haberdar olur. Ayrıca kovana saldırı olursa bunu fark eder ve e, asker arılar vardır, Muhafızlar Birliği onları savaşa çağırır. Kraliçe arı, işçilerini ve askerlerini yönetmek için salgıladığı bir hormonu kullanır. Kraliçenin alt çene bezlerinden çıkan ve sütü andıran bu salgı, aynı kolonideki arıların birbirini tanımasını sağlayan da bir kokuya sahiptir. Kovandaki disiplini sağlayan bu maddedir ve hiçbir yabancı arı giremez, farklı bir koku hemen algılanır ve asker arılar devreye girerler. Kraliçe arı her gün kovandaki arıların tümüne yetecek kadar salgı üretir. Eğer kraliçenin yaydığı koku yeterli olmazsa, kraliçenin yaşlandığı veya kovanda bulunması gereken arılardan çok fazla arı bulunduğu, anlaşılır ve hemen yeni bir kraliçe arı oluşturulur. Arıların sosyal düzeni gerçekten de mucizevi özelliklere sahiptir. Kovanda petek örme, yiyecek toplama, arı sütü üretme, yavruları besleme, kovan ısısını düzenleme, temizlik, savunma gibi bir sürü farklı iş aynı anda kusursuz bir şekilde yapılmaktadır. Kovandaki sıcaklık her zaman yaz ve kış Aynı derecede tutulur. Bunu arılar soğuk ve sıcağı kendileri e, termometre var gibi hissederler ve kanatlarını çırparak e, kovanı e, e, ne yaparlar? Pervane gibi soğuturlar veya yine kanat hareketleriyle kovanı belirli sıcakta ısı, ısıda tutarlar. Bütün bunlar arıların kendinden çok toplumu düşünmesi gerekirse kendi hayatını cemaatin hayatı için feda etmesi sayesinde gerçekleşir. Mesela asker arılar, muhafız arılar, kovana yapılan bir saldırı karşısında düşmanına iğnesini saplarken kendi hayatını feda eder. Arı soktuğu zaman, iğnesini batırdığı zaman bilir ki kendisi de ölecektir. O, onun son mücadelesidir. Yine işçi arılar çiçeklerden polen ve nektar taşımak için kilometrelerce yol boyunca kanat çırparlar. Bu sırada birçoğu hayatını kaybeder. Ancak onların hiçbiri kendini kendi hayatını öne çıkartmaz. Şifa kaynağı, lezzetli bir şerbet üretip kendi nesline ve insanlara hizmet için canlarını vermekten çekinmezler. Yani bir nevi şehit olurlar onlar. İşte onun da bereketini gösterirler. Bir arı yumurtasından çıktığı andan itibaren ne yapması gerektiğini kimse öğretmediği halde bilir. Arılara ne yapmaları gerektiği vücutlarında salgılanan maddeler eşliğinde ortaya çıkar. Tabii bunlar Kur'an'ın ifadesiyle bir ilhamdır, bir vahiydir. Mesela arılar hayatlarının altıncı gününde başka bir arının hizmetine girerler. Arılar çok temiz hayvanlardır. Kovanlarını kirletmezler. Dışkılama ihtiyaçlarını kovan dışında giderirler. Kovana giren her şeyin temiz olmasına dikkat ederler. Tabi bal yapacak. Dolayısıyla azıcık bir pislik olmuş olsa, o balın kıymeti olur mu? Az bir pislik karışmış olsa ama o arı en küçük çapta ne mikrop, ne pislik taşımaz ve çok da temiz olarak kovanını titiz bir şekilde temizler. İşi biten petek kapakçıklarını, kovan içinde ölmüş olan arıların veya saldırgan hayvanların cesetlerini hemen kovanın çıkışına sürükler ve çok uzaklara götürürler. Evet, arılar çalışkandırlar. Yarım kilo bal için 20 bin arı, 10 milyon çiçeği dolaşır. Kovan dışında çiçek özü aramakla görevli bir arı, ihtiyaçlarına uygun bir çiçek tarlası bulunca hemen kovana döner, vücudunu titreştirip bazı hareketler yaparak çiçeğin uzaklığını ve konumunu belirler, gösterir, tarif eder. Yani 8 kilometre uzakta, kuzey-batı istikametinde bal yapmaya müsait çiçekler var. Bunu gören arı diğer arkadaşlarına haber verecek. Tabii telefonu açsın, konum atsın, diğer arılarda o konumdan yola çıkarak çiçekleri bulsun. Daha dün çıktı bu insanların adres bulmak kolaylığı. Ondan önce arılar milyonlarca senedir. Konum atmadan kilometrelerce uzaklıktaki ve hangi istikametten gidileceği e, tarifini çok rahat bir şekilde arkadaşlarına duyurabiliyorlar. Ve e, diğer arılar eliyle kolmuş, koymuşlar gibi falan uzaklıkta filan e, e, cephede e, istikametteki çiçekleri rahatlıkla bulabiliyorlar. Şimdi bunları yerine getirirken, çiçeğin uzaklığını ve konumunu tarif ederken bir bilim adamı diyor ki, en gelişmiş bilgisayar saniyede 16 milyar işlem yapabiliyor. Bir arı beyni ise saniyede 10 trilyon işlem yapabiliyor. Arının beyni ne kadardır? Toplu iğnenin ucu kadar olsa olsa veya topu kadar. Öyle midir? Ve onun içerisine Allah bir saniyede 10 trilyon işlem yapabilecek kadar ne yapıyor? Ee, beyinde işlem yapabilecek kapasite var ediyor. Bu Allah'a azametinin önünde eğilmez, şükredilmez, ona saygı duyulmaz mı? Evet. Bal arılarının sosyal düzeni birçok bilim adamını hayrete düşürmüştür. Mesela bal arıları yerleşmek için yeni kovan seçmek gerektiğinde kendi aralarında istişare ederler. Beraber ortak karara varırlar. Arıların gerek yavru arılar için gerekse balın niteliği için kovanın sıcaklığını ve nemini ayarlamaları gerekir. Demin dediğim gibi yoksa eğer kovan yeterince havalandırılmazsa bal ekşiyecek alkole dönüşecektir oysa arılar yeşil aycıdır eğer işçi arılardan bazısı bir yerlerden ekşimiş meyve yiyerek sarhoş olursa hemen kovandan atılır sarhoşluğun cezası olarak bir daha da alınmaz arılar evet arıcılıkla uğraşanlar diyor ki arıların kovanının kapısı kıble istikametinde olursa arının yaptığı bal hem çok daha kaliteli olur hem çok daha fazla olur. Arı kıbleye döner. Kendi yapısıyla ibadet eder. Tabi arıyı değil ayıyı örnek alan insanlar ne yaparlar? Onu iki ayaklı ayılardan görebiliyoruz. Evet, bir arının ömrü boyunca yapabileceği bal miktarı, bir arının ömrü boyunca yapabileceği bal miktarı bir çay kaşığıını dolduracak kadardır. Bunu yapabilmek için bir gün içerisinde yüzden fazla ve farklı çiçeğe konmak ve onun özünü almak zorundadır. Arılar çiçeklerden balları toplayınca o bala özel midelerinde çeşitli enzimlerle buluşup ilk işlemi kendileri başlatırlar. Arıların iki midesi vardır, birisi bal için birisi de kendi yiyecekleri için kullanılır. Bir kilo bal için 40 bin adet arının 6 milyon çiçeği dolaşması gerekiyor. Bir kilo bal nasıl elde ediliyormuş? 40 bin arının 6 milyon çiçeği dolaşması ve ee, orada aldıkları çiçek özünü işlemeleri gerekiyor. Bir koloninin bir kilogram bal üretebilmesi için dünyanın etrafını altı defa dolaşmaları, o kadar yol kat etmeleri gerekiyor. Evet, bir kilo bal üretilebilmesi için dünyanın etrafına etrafında altı defa dönme mesafesine ulaşmaları gerekiyor. Bal arıları bir, tete, bir peteği doldurabilmek için 100 bin kilometre boyunca 100 milyon çiçeğin nektarını toplayabilmek için 100 bin kilometre boyunca kanat çırpıyorlar. 10 mikrovattan daha az enerji enerji tüketen bal arısının beyni günümüzde üretilen en verimli bilgisayarlardan 100 milyon kat daha üstün. Bir arının beyni Günümüzdeki en verimli bilgisayarlardan 100 milyon kat daha üstün kapasitede ve tükettikleri enerji de bilgisayarın tükettiklerinin yanında kayda değmeyecek kadar az. Dünya'nın en hızlı bilgisayarlarından biri saniyede 16 milyar aritmetik işlem yapabiliyor. balarısı ise aynı sürede daha az enerji harcayarak 10 trilyonluk işlem yapmak kapasitesine sahip. Uçan bir arının her kilometrede enerji için yarım miligram bala ihtiyacı bulunuyor. Bir arı bir litre balla, 25 kilometre hızla ve saniyede 250 defa kanat çırparak 3 milyon kilometre kat edebiliyor. Kraliçe arının bir günde yumurtladığı yumurta ağırlığı kendi ağırlığının 20 katına erişebiliyor. Arılar bir gram bal için çiçeklere en az 7 bin uçuş yapıyorlar. 1 gram bal için. Bal arıları bir peteği doldurabilmek için 100 milyon çiçeğin nektarını emiyor. 100 bin kilometrelik kanat çırpıyor. Arılar bu çalışmanın arasında birbirlerine bakıp neden ben çokça çalışayım biraz da yatayım, istirahat edeyim demiyorlar. Her biri kendisinden bekleneni kesinlikle yapıyor. Bir arı kolonisinin 1 kilogram bal üretebilmesi için aslında 8 kilo Bala ihtiyaç duyuyor. Evet, arılar iğnelerini dediğimiz gibi hayatlarını tehlikeye düşüren bir olay karşısında kullanırlar. Çünkü bilirler ki başkalarına iğnelerini batırmak kendilerinin de sonu olmasıdır. İnsanlar çok kolay başkalarını iğneleyebiliyorlar. iğnelerini batırabiliyorlar. Sanki zararı kendilerine hiç dokunmayacak zannediyorlar. Bir arı kendi ağırlığının 330 katı yük çekebiliyor. Görürsünüz karıncalar kendisinin 3-5 e, kütle büyü, büyük bir cismi sırtında taşıyor veya ağzıyla çekiyor. Ama arılar kendi ağırlığının 330 katı yük çekebiliyorlarmış. Arılar çiçekleri severler. Kovana elleri boş dönmezler. Biz de güzelliklerden ne kadar sevk alıyoruz ve onları ne kadar şifalı ballara dönüştürebiliyoruz. E, sosyal hayat, cemaat hayatı çok düzenli demiştik. İşçi arı 6 hafta, erkek arı 6 ay, ana arı 5 yıl yaşayabiliyorlar. Petekler altıgen prizma şeklinde. En az bal mumuyla en çok balı depo edebilecek şekilde imal edilir. Her petek birbiriyle milimetrik ölçüde kıl kadar farkı olmadan aynı büyüklükte imal edilir. Karanlık bir kovan düşünün, lamba falan yanmıyor ama onlar ördükleri altıgenin hepsi birbirleriyle tıpatıp eşittir ve en verimli şekilde altıgenle bunları oluştururlar. Tabii Hindistan'daki bir arı da aynı altıgeni oluşturur. Ee, Arabistan'daki veya Amerika'daki arı da. Altıgen pirizma aynı zamanda dışarıdan zorlamaya karşı en dayanıklı şekildir. Petek hücreleri o kadar muntazamdır ki e, hücrelerin çaplarının milletler arası ölçü olarak kullanılması teklif edilmiştir. Amerika'daki e, ve diğer dünya ülkelerindeki arılar aynı bilgiye nasıl sahip oluyorlar? İşçi arılar düşmanlara nasıl tavır alabiliyorlar? Bütün bunları düşünmek ve ibret almak gerekir. Evet, tefekkür eden insanların, her şeye kadir olan Allah, işte bir zayıf bal arasının nice hikmetlerle yaratıldığını gözlerimizin önüne serer. Arı, kendisinin ve kovandaki diğer arılarının e, hepsinin e, anası olan kraliçe arıya e, kesinlikle itaat eder, e, hiç e, isyan etmezler. Çevresinde bulduğu çiçekleri temiz olduktan sonra beğenmemezlik yapmaz arı. Yediklerini tatlı bala dönüştürür. Bal yaparken beslendiği çiçeğin özelliklerini de yansıtır. Bir kestane balıyla, bir çam balı, efendim bir çiçek bal balıyla... Anzerbalı elbette farklı özellikler yansıtır. E, o kadar temizdirler ki pisliklerin üzerine hiçbir zaman konmazlar ve e, pisliklerle hiç uğraşmazlar. Öyle bir sanatkardır ki dünyanın bütün mimar ve mühendisleri toplansa onların bir benzeri ürünü ortaya koyamazlar. Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanların sadece dört yıl ömrü kalır diyor Einstein. ''Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan da olmaz.'' diye devam ediyor. Arılar 130 bin farklı bitki türünün çoğalmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda insanoğlunun da çok önemli gereksinimlerini karşılar. Unutmayalım ki arılar bütün bu verimli işleri bir cemaat düzeni ve disiplini içinde yerine getirirler. Şüphesiz insanların arılarla ilgili keşfettikleri bilgiler benim bu kısa süre içinde anlattıklarımla sınırlı değil. E, notlarımın da zaten önemli bir kısmını size aktarmadım. Arılar daha çok, daha mükemmel nice sisteme, akılcı davranışlara, planlamaya, inşa etme gibi yeteneklere sahip. Ama netice olarak diyoruz ki, akıl ve vicdan sahibi bir insan, sadece yukarıdaki bilgilerden, şu sonucu çıkarması gerekir. Allah, tüm diğer canlılar gibi arıları da sahip oldukları üstün yeteneklerle birlikte yaratmıştır. Ve onları, ihtiyaçlarının çok üstünde bal üretme yeteneğiyle donatarak insanların hizmetine vermiştir. Allah kullarına karşı sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. O göklerde ve yerde olan her şeyin, tüm canlıların tek hakimidir. Ve yeryüzündeki, gökyüzündeki varlıkları da İnsan için, insanın hizmetine yönelik yaratmıştır. Canlıların sahip oldukları her türlü özellik, Allah'ın sonsuz ilminin ve kudretinin yeryüzündeki tecellilerindendir. O Rabbimize şükretmek, hamd etmek ve ona kulluk yapmak durumundayız. Arının ürettiklerini sayarak hutbeye son vereceğim. Ee, sadece bal üretmez arı. Ee, arı sütü vardır, kolen vardır, propolis vardır, bal mumu, arı zehri, arı ekmeği, bütün bunlar insanların ayrı ayrı hastalıklarına hepsi şifadırlar. Kur'an'da başka cisimleri saymaktan öte onda sizin için şifa vardır diyor arının ürettiği balla ilgili. Dolayısıyla nedense insanlar pardon, kaka kola içebiliyorlar Efendim, çay ve kahve tiryakisi oluyorlar da niye ayran, süt, hele hele bal şerbeti içmiyorlar? Birbirlerine niye bunları ikram etmiyorlar? Çay daha mı şifalı, kahve daha mı insan vücuduna yararlı? Baldan da mı, sütten de mi? Hele kahvelerde bayatlamış çayların, kahvelerin durumunu bir değerlendirin. Hele kahvaltıda içilen çayların fayda mı, zarar mı getirdiğini bir düşünün. O yüzden tabiata dönmek, yeniden Allah'ın tabiattaki ayetlerini okumak, onlardan yararlanmak ve Allah'a karşı görevlerimizi yeniden e, düzene koymak, e, bütün yaratıkların Allah'a secde ettiği gibi bizim de Allah'a itaat edip, ona kulluk görevimizi yerine getirmek zorundayız. Ela inne ahsen kelam ve eblagan nizam, kelamullahi melikil aziz il alam, kemakalallahü tebarike ve teala fil kelam ve iza kuri el Kur'an festemi ulah ve anstitulah lilkum turhamun. A'uzu billahi min shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r sadakallahul aziz.